Kralın bu uyarılarını kale alan olmadı tabi. 1928 yılı Ocak ayının sonuna doğru, Bişaye olayından üç ay sonra, bir İngiliz hava filosu sınırı geçerek Necdi toprağını bombaladı. Mutayri-Bedevi kamplarında erkek, kadın, çocuk ayrım gözetmeksizin tam bir katliam sergilendi. Bunun üzerine tüm Kuzeyli ihvan, Irak'a karşı güçlü bir misilleme hareketi için hazırlanmaya başladı. Fakat bu önü alınmaz hareket ancak kralın kabileler arasındaki büyük nüfuzu sayesinde zamanında durduruldu ve sürtüşme birkaç küçük sınır çatışması dışına taşırılmadı. Beri yandan imha edilen Bishaya tahkimatı İngilizler tarafından hızla yeniden inşa edildi. Bununla da yetinilmedi, sınırın Irak kesiminde iki yeni tahkimat daha kuruldu. Riyada çağrılan Faysal-ı Eddaviş, oraya gitmeyi ve böylece kendi kanısına göre, kralın kişisel çıkarına uygun bir çizgide seyreden olup bittileri kabul etmeyi reddetti. Ateşli mizacına şimdi kişisel dargınlık da eklenmişti artık. O, yani krala o kadar sadakat ve bağlılıkla hizmet eden Faysal-ı Eddaviş, bütün bu hizmetlerinin karşılığında ne görmüştü? Hiç. Kalabalık nüfusuna rağmen, büyükçe bir köyden ibaret olan Artaviye'nin emiri olarak kalmıştı bunca zaman. Onun liderliğiydi, Hâil'in alınmasında asıl rol oynayan. Ama sonunda ne olmuştu? O değil de kralın kuzeni İbni Musaat getirilmişti hayil emirliğine. Hicaz seferi sırasında aylarca Medine'yi kuşatan ve sonunda şehri teslim alan oydu. Fakat bu eyalete de emir olarak başkası getirilmişti. Dinmez bir iktidar dürtüsü, sürekli huzursuz kılıyordu onu. Eddaviş, muhtemelen şöyle düşünüyordu. İbni Suud, anize kabilesine mensupsa, ben de mutair kabilesine mensubum. Neseplerimizin asaleti bakımından hiç de fark yok aramızda. Bütün bu olanlardan sonra İbni Suud'un üstünlüğünü niçin kabul edecekmişim? Bu düşünce tarzı, Arap tarihinin felaketi olmuştur her zaman. Araplar arasında kimse başkasının kendinden daha iyi olduğunu kabule yanaşmaz. Bu olaylardan hoşnutsuz olan diğer İhvan reisleri de birbiri ardından İbn Suğuda neler borçlu olduklarını unutmaya başladılar. Güçlü Utaybe kabilesinin şeyhi Sultan İbni Bicad ve Necid'deki İhvan kamplarının en büyüklerinden biri olan Gatgat -Gat yöresi emiri de bunlar arasındaydı. Bu ikincisi Şerif Hüseyin kuvvetlerine karşı 1918'de verilen Taraba Savaşı'nın kahramanı ve 1924'te de Taif ve Mekke'nin Fatih'i olmuştu. Öyleyse sadece Gatgat -Gat emiri olarak kalmakla niçin yetinsinde. Ve kendisi değil de niçin kralın oğullarından biri getirilmişti Mekke emirliğine? Niçin en azından Taif emirliğine tayin edilmemişti? O da Eddaviş gibi, Kendisine hak gördüğü şey konusunda aldatılmış hissediyordu kendini. Ayrıca Eddaviş'in kayınbiraderiydi. Şu halde bu iki şahsiyet için İbn-i karşı birlikte dava gütmekten daha mantıklı bir şey olamazdı. 1928 sonbaharında İbn-i Suud, bütün bu çekişmeleri bir çözüme ulaştırmak için kabile reislerini ve ulemayı Riyad'da toplantıya çağırdı. i̇bn Bicat ve Eddaviş dışında bütün kabile liderleri Riyad'a geldiler. Bu ikisi, muhalefetlerini çok sert bir biçimde ortaya koyarak, İbni Suud'un bir zındık olduğunu ileri sürdüler. Öyle ya, kral, kafirlerle antlaşmalar yapıp, Arap topraklarına otomobil, telefon, telgraf ve uçak gibi şeytani araçlar sokmamış mıydı? Ulema, Riyad'da toplandı ve oy birliğiyle bu tür teknik yeniliklerin sadece meşru olmakla kalmayıp, Müslümanların gücünü ve bilgisini artırdıkları için dinsel açıdan son derece yararlı, arzuya şayan şeyler olduğu sonucuna vardı. Kafirlerle yapılan antlaşmalara gelince, barışa ve Müslümanların bağımsızlık ülküsüne hizmet ettikleri sürece, peygamber bile bu tür antlaşmalar yapmaktan geri durmamıştı. Bütün bunlara rağmen İbn-i Bicad ve Eddaviş, ithamlarında ısrar ettiler. Ve onların bu uzlaşmaz tutumları, i̇bn Suud'un davranışlarında şeytanın marifetinden başka bir şey göremeyecek kadar, Bilgisiz bırakılmış, ihvanın basit üyeleri arasında geniş bir yankı uyandırdı. İbni Suud'un vaktiyle ihvanın eğitiminde ve onların dinsel coşkularını pozitif hedeflere çevirmek konusunda gösterdiği yetersizlik, böylece trajik meyvelerini vermeye başlamıştı. Necit bozkırları arı kovanı gibi kaynıyordu şimdi. Gizli haberciler, tez koşan develer üzerinde kabile kabile dolaşıyorlardı. Kabile reisleri arasında tenha kuyuların başında karanlık toplantılar yapılıyordu. Ve kral aleyhindeki huzursuzluk, Mutair ve Atayba kabilelerinin yanında daha pek çok kabileyi de içine alarak sonunda açık bir başkaldırma eylemine dönüştü. Kral sabırlıydı. Olup biteni anlamaya çalışıyordu. Başkaldıran kabile reislerine elçiler göndererek onları ikna etmeye çalıştı. Ama bunun yararı olmadı. Orta ve Kuzey Arabistan yaygın bir gerilla savaşına sahne oluyordu. Ülkenin o dillere destan genel güvenlik havasından eser kalmamıştı şimdi. Necid'de tam bir kargaşalık hüküm sürüyordu. İsyancı ihvan çeteleri köylere, kervanlara ve krala sadık kalan kabilelere saldırarak her tarafı kasıp kavuruyorlardı. İsyancı kabilelerle krala bağlı kabileler arasında çıkan sayısız yerel çatışmalardan sonra kritik savaş nihayet, 1929 baharında merkezi Necid'deki Sibila Ovası'nda meydana geldi. Bir tarafta büyük kuvvetleriyle kral, karşı tarafta da başka kabilevi hiziplerce de desteklenen Mutair ve Utaybe kuvvetleri. Savaştan muzaffer çıkan kral oldu. İbni Bicad şartsız olarak teslim oldu ve zincirlenerek Riyad'a götürüldü. Eddaviş ise ağır yaralandı. Hatta can çekiştiği söylendi. İbni i Suud, bütün Arap krallarının bu en yüce gönüllüsü, kendi şahsi hekimini gönderdi ona. Genç bir Suriyeli olan doktor, Eddaviş'te ciddi bir karaciğer yaralanması teşhis etti ve ancak bir haftalık ömrü kaldığı sonucuna vardı. Bunun üzerine kral, bırakalım huzur içinde ölsün, o Allah'tan cezasını buldu zaten, diyerek yaralı düşmanı Artaviye'deki ailesine götürmelerini emretti. Fakat Eddaviş günlerini doldurmamış meğer. Yarası da genç doktorun sandığı kadar ciddi değildi. Artaviyeden çıkıp daha da bilinmiş olarak intikam peşinde koşması için birkaç haftalık bir tedavi yetmişti ona. Eddaviş'in Artaviyeden kaçması ayaklanma hareketine yeni bir rivme kazandırdı. Kendisinin Kuveyt sınırı yakınlarında bulunduğu ve orada kendi kabilesi Mutayr'ın hala yabana atılmayacak düzeydeki gücüne yeni yeni kabilevi destekler katmaya çalıştığı söyleniyordu. Ona orada ilk katılan Acman kabilesi oldu. Fars Körfezi'ne yakın Elhasa yöresinde yaşayan küçük fakat savaşçı bir kabileydi bu. Kabilenin şeyhi İbni Hısleyn, Eddaviş'in dayısıydı. Ayrıca İbni Suud'la Acman kabilesi arasında kaybedilmesinden tasalanılacak bir dostlukta da yoktu hani. Yıllar önce kralın küçük kardeşi Sad'ı öldürmüşler ve İbni Suud'un intikam girişiminden korkarak, Kuvveyt'e göç etmişlerdi. Sonraları kral onları affetmiş ve cedlerinin topraklarına dönmelerine izin vermişti. Ama eski kırgınlık kabuk altında işleyen bir yara gibi devam etmişti. Nitekim bir toprak meselesi için yapılan bir müzakere sırasında, Acman kabile reisi ve adamları, İbni Suud'un akrabası Elhasa emirinin büyük oğlunun kampında haince katledilmişler, Ve bu olay, eski husumetin açık bir düşmanlık şeklinde yeniden alevlenmesine yol açmıştı. Acman ile Mutayr arasında sağlanan ittifak, merkezi Necid'deki Utaybe kabileleri arasında yeni bir kıvılcım tutuşmasına ön ayak oldu. Emirleri İbni Bicad'ın tutsak edilmesinden sonra, yeni bir reisin çevresinde toplanmışlar ve şimdi krala karşı yeniden ayaklanarak, Onun gücünün büyük bir kısmını Kuzey Necid'den Merkezi Necid'e yöneltmesine sebep olmuşlardı. Savaş çok zorlu geçiyordu ama kral yavaş yavaş galebe çalmaya başladı. Utay ve kabilelerini teker teker baş eğdirerek sonunda topyekun teslim olmaya zorladı onları. Kabile şeyhleri Riyad'la Mekke arasında bir köyde krala sadakat yemine ettiler. Ve kral, Eddaviş ve kuzeydeki öteki isyancılara karşı daha etkin davranmak için sonunda arkasını güven altına aldığını umarak bu kabile şeyhlerini bir kez daha affetti. Fakat daha sırtını dönüp de Riyad'a doğru hareket eder etmez, Utaybe kabileleri yeminlerinden ikinci kez dönerek savaşa tutuştular. Bu seferki artık sonuca götüren bir savaştı. Utaybe üçüncü kez yenildi. Savaş Bu sefer hemen hemen bir katliam havasını taşıyordu. Riyad'dan daha büyük bir şehir olan Gatgat, -Gat, İhvan Yerleşim Merkezi tamamen imha edildi. Kralın merkezi Necid'deki otoritesi böylece yeniden kuruldu. Bu arada kuzeydeki savaş devam ediyordu. Eddaviş ve müttefikleri şimdi sınıra yakın bir bölgede sıkı bir çember altına alınmışlardı. Hail emiri İbni Musa'd, yine kral namına saldırılar düzenliyordu onlara. Bu arada Eddaviş'in iki kez ölüm haberi geldi. Ama iki müjdenin de sonunda asılsız olduğu anlaşıldı. İnatla uzlaşma bilmeksizin yaşıyor, direniyordu. Büyük oğlunu ve yedi yüz savaşçısını kaybetmişti savaş alanında. Ama yılmadan kavgaya devam ediyordu o. Bu durumda insanın zihnine bir soru takılıyordu. Peki Eddaviş nereden buluyordu Arabistan'da bile bir savaş sürdürmek için gereken parayı? Nereden buluyordu bunca silah ve teçhizatı?